Kadir Suresi Bismillahirrahmanirrahim Mekke döneminde inmiştir. Beş ayettir. Sure, Kadir Gecesini anlattığı için bu adı almıştır. Kadir azamet ve şeref demektir. Şüphesiz biz onu, Kur'an'ı Kadir Gecesinde indirdik. Kadir Gecesinin ne olduğunu sen ne bileceksin? Kadir Gecesi,